Büyük savaşı izleyen yıllarda yerleşik toplumsal töreler dizgesinde görülen genel çözülme ile birlikte cinsler arasındaki saygı ve iffet sınırları da başıboşluğa terk edilmiş. Bana öyle geliyor ki bütün bu olup biten aslında 19. yüzyıl tutuculuğuna karşı iplerini koparan bir baş başkaldırma olmaktan çok belirli moral değerlerin, Ebedi ve kuşku götürmez sayıldığı ortamda, her şeyin kuşku götürür olduğu bir toplumsal çalkantılar ortamına geçişin yarattığı pasif bir geri tepme hali, bir gergit haliydi. İnsanın yukarı doğru sürekli yol aldığı yolundaki dünün teselli edici, rahatlatıcı inancıyla Spengler'in o acı düş kırıklığı, Nietzsche'nin moral relativizmi, Ve nihayet psikanalizle beslenen ruhsal nihilizm arasında bir sarkaç gibi sallanıp duran batılı kafanın trajik gergitleriydi bunlar. Savaş sonrasının o ilk donuk yıllarına doğru geriye dönüp baktığımda, tensel özgürlükten öylesine parlak yazılar döşenen genç erkeklerin ve genç kadınların biteviye anıp durdukları, yüceltikleri panın o taşkın ruhundan gerçekte ne kadar uzak olduklarını şimdi daha iyi hissediyorum. Coşkunlukları, gerçek bir cezbe hali olmak için fazlasıyla sıkılgan ve kendinden haberli, devrimci olmak içinse fazla yumuşak başlıydı. Cinsel ilişkilerinde genellikle onlara özgü bir rastgelelik, çoğu zaman onları sıradan ilişkilere sürükleyen belli bir kayıtsızlık, heyecan, peltemsi bir uyuşukluk vardı. Kendimi geleneksel töre kalıntılarına bağlı hissetseydim bile, Böylesine yaygın bir eğilime sürüklenmekten kaçınmam yine de son derece güç olurdu. Oysa kaçınmak şöyle dursun, kuşağımın hemen bütün öteki mensupları gibi ben de, içi boş geleneklere karşı baş kaldırma olarak sayılan tavırla övünüyordum. Ama her şeye rağmen yine de bir sefih olduğumu sanmıyorum. Çünkü ne kadar dayanıksız da olsa, insanla insanın arasını öylesine belirgin bir biçimde ayıran sınırların bir erkek, ve bir kadının birleşmesiyle yıkılacağına dair, biraz bulanık ama ısrarlı bir umut her zaman bulunmuştur. Huzursuzluğum artıyor ve üniversitedeki dersler her geçen gün biraz daha çekilmez bir hal alıyordu. Sonunda dersleri büsbütün bırakmaya ve gazeteciliği denemeye karar verdim. Babam, belki de o zaman kabul etmeye hazır olduğundan daha haklı sebepler öne sürerek, bu niyetime şiddetle karşı çıktı. Ona göre yazmayı kendime meslek olarak seçmeden önce en azından yazabildiğimi kendime ispat etmem gerekirdi. Bir saat kadar süren fırtınalı bir tartışmadan sonra hem zaten diye sözü bağladı. Doktora yapmış olmanın insanın başarılı bir yazar olmasına engel olduğu şimdiye kadar hiç görülmemiştir. Böyle düşünmekte haklıydı o. Ama ben de çok gençtim o günler. Umut doluydum. Yerimde duracak gibi değildim. Onun fikrini değiştirmeyeceğini anlayınca artık benim için kendi yolumu tutmaktan başka yapacak bir şey kalmadığına karar verdim. Niyetlerimi kimseye açmadan 1920 yılının bir yaz günü Viyana'ya veda ederek Prag'a giden bir trene atladım. Kişisel eşyalarımın dışında sahip olduğum tek şey bir yıl önce ölen annemin bana bıraktığı elmas bir yüzüktü. Bu yüzüğü Prag'ın edebiyatçılar kahvesinde bir garsonun aracılığıyla sattım. Büyük bir ihtimalle bu alışverişte adam akıllı aldatılmıştım ama yine de elime geçen para bana bir servetmiş gibi geldi. Cebimdeki bu servetle kalktım doğruca Viyanalı arkadaşların beni hemen ünlü kafe des Westens'de edebiyatçıların ve ressamların o büyülü çevresine takdim ettikleri Berlin'e yollandım. Biliyordum, bundan böyle artık kimseden yardım beklemeden kendi yolumu kendim bulacaktım. Artık... Ailemden parasal bir yardım ne bekleyebilirdim ne de kabul edebilirdim. Birkaç hafta sonra öfkesi yatıştığı zaman bana şöyle yazıyordu babam. Bir serseri gibi bir gün yol kenarındaki bir hendekte seni bekleyen sonu şimdiden görür gibi oluyorum. Şöyle cevap yazmıştım ona. Yol kenarındaki hendekte değil tepelerde göreceksiniz beni. Tepelere nasıl tırmanacağım konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Fakat yazmak istediğimi biliyor ve edebiyat dünyasının açık kollarla beni beklediğine inanıyordum. Birkaç ay içinde param suyunu çekti ve ben artık kendime bir iş düşünmeye başladım. Gazeteciliğe heveslenen genç bir adamın yapabileceği en iyi seçim, şüphesiz günlük büyük gazetelerden birine kapağı atmaktı. Ama çok geçmeden öğrendim ki bu işe hevesli gencin değil, o büyük gazetelerin yapacağı seçim önemliydi ve benim de böyle bir seçim şansım şimdilik hiç yoktu. Bu gerçeği öğrenmem yine de az vakit almadı. Hakkında fikir verecek basılı bir tek satır yazısı bile bulunmayan benim gibi bir aceminin, bir gazetenin kutsal çatısı altına girmek konusunda, bir mucize dışında en küçük bir şansı olmadığını öğrenmek için Berlin'in kaldırımlarını, kendimi tüketircesine haftalarca arşınlayıp durmam Çünkü o sıralar metro ya da otobüs ücreti bile benim için sorun oluyordu ve baş editör, yardımcı editör, haber şefi denilen bir sürü adamla küçültücü türden sayısız görüşmeler yapmam gerekti. Yoluma mucize de çıkmadı. Bunun yerine açlıkla içli dışlı olmak ve haftalarca sadece çay ve pansiyoncu bayanın sabahları verdiği iki somunla idare etmek zorunda kaldım. Kafe des edebiyat arkadaşlarımın benim gibi toy ve sözde bir gazeteci için yapabilecekleri pek fazla bir şey yoktu. Üstelik onlardan çoğu da zaman zaman hiçliğin kıyısında dolaşıp, çenelerini suyun üstünde tutmaya çalışıyorlar, benimkinden pek de farklı olmayan şartlarda yaşayıp gidiyorlardı. Bazen iyi düşürülmüş şanslı bir makalenin ya da satılan bir tablonun bahşettiği bolluk günlerinde, bu arkadaşlardan biri, alı, sosisli bir kutlama partisi verir ve bu umulmadık cömertlikten benim de pay almamı isterdi ya da zengin bir zübbe aramızdan bu tuhaf entelektüel çingeneler topluluğundan bir grubu evine akşam yemeğine davet ederdi. Ve biz bir yandan ev sahibinin cömertliğini zeki ve çarpıcı konuşmalarımızla, bohem hayatına olan derin vukufumuzla ödemeye çalışırken, bir yandan da ev sahibinin şaşkın bakışları altında havyar sürülmüş ekmekleri, şampanyaları boş midelerimize tıkınır dururduk. Ama bu şölenler birer istisnaydı tabi. Genel olarak gündüzlerim şiddetli bir açlıkla geçiyor, geceleri bifteklerle, sucuklarla, tereyağı sürülmüş kalın ekmek dilimleriyle dolu düşler görüyordum hep. Çok kere babama yazıp ondan yardım istemeyi düşündüm. Hiç şüphesiz böyle bir isteği boş çevirmezdi babam. Fakat her seferinde gururum beni bunu yapmaktan alıkoydu. Ve ben babama ondan yardım isteyeceğime, harika bir işim olduğunu ve dolgun bir ücret aldığımı yazdım. Sonunda şans kapısı biraz aralanır gibi oldu. Murno'ya takdim edildim. Murno o sıralar ün yolunda emin adımlarla ilerleyen bir film yönetmeniydi. Bundan birkaç yıl önce Hollywood onu büyük bir üne ve zamansız trajik bir ölüme çekip götürdü. Ve Murno, onu bütün arkadaşlarının gözünde sevimli kılan o garip tez kararlılığıyla, karşısında sıkıntılar içinde öylesine tutkulu ve öylesine umutla dolu, geleceğe bakıp duran genç adamdan her nedense hoşlanıverdi. Bana başlamak üzere olduğu yeni bir filmde kendisiyle çalışıp çalışmamak istediğimi sordu. İş geçici bir iş olacaktı. Ama ben yine bu teklifi önümde cennet kapılarının ardına kadar açıldığını görerek kekeledim. ''Evet.'' İsterim. Muhteşem. Muhteşem iki ay. Bütün maddi tasalardan uzak. Şimdiye kadar gördüğüm, bildiğim hiçbir şeye benzemeyen görkemli bir deneyimler bolluğuna, tepeden tırnağa gömülmüş olarak geçen iki ay. Murno'nun asistanı olarak çalışıyorum. Kendime güvenim görünmemiş ölçüde artıyor. Ve bu güven, filmin baş kadın oyuncusunun, ki ünlü ve son derece güzel bir aktristi, bu genç yönetmen yardımcısıyla flört etmek konusunda isteksiz davranmasıyla da kuşkusuz azalmıyor. Film bitip de Murno yeni bir anlaşma için dışarıya gittiği zaman, yine de kötü günlerin artık geride kaldığı inancıyla dolu olarak Murnau'dan ayrıldım. Bundan kısa bir süre sonra benim vefalı arkadaşım Anton Kuh, son zamanlarda Berlin'de tiyatro eleştirmeni olarak isim yapmış Viyenalı bir gazeteci, yazmayı üstlendiği bir film senaryosu için kendisiyle işbirliği yapmamı önerdi. Bu öneriyi büyük bir istekle kabul ettim ve sanıyorum senaryo metni üzerinde oldukça dişe dokunur katkılarım oldu. Senaryoyu ısmarlayan yapımcı, üzerinde anlaşılan meblağı her nasılsa büyük bir hoşnutlukla ödedi ve bu parayı Anton'la ben yarı yarıya bölüştük. Sinema dünyasına girişimizi kutlamak için Berlin'in en tutulan lokantalarından birinde bir parti verdik. Ama partinin faturasını aldığımız zaman hayretle gördük ki resmen bütün kazancımızı istakoz, havyar ve Fransız şarabına yatırmışız. Fakat şansımız yaver gidiyordu. Çok geçmeden bir başka senaryo için çalışmaya koyulduk. Balzac'ın bir kahramanı ve onun garip bütünüyle hayal ürünü yaşantısı çevresinde dönüp bir müşteri bulduk. Ama bu sefer başarımızı kutlama fikrini reddettim ben ve bunun yerine birkaç haftalığına Bavarian göllerinde tatile çıktım. Orta Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde kısa süreli işlere girip çıkarak maceralarla dolu inişli çıkışlı bir yıl daha geçirdikten sonra nihayet gazetecilik dünyasının kapısını aralamayı başardım. Bu kapının aralanması 1921 sonbaharında bir diğer parasal sıkıntılar döneminden sonra gerçekleşti. Bir öğleden sonra... Kafede Zvestens'de yorgun ve kötümser oturup beklerken, bir arkadaş masama geldi. Ona sıkıntılarımdan söz edince, senin için bir fırsat olabilir, dedi. Damert, United Press of America ile anlaşmalı, yeni bir haber ajansı kuruyor. United Telegraph olacak adı. Adamın bir süre yardımcı editöre ihtiyacı olacaktır, eminim. İstersen seni onunla tanıştırırım.